Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve wa ssalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Efendim dedik ki naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi tawfikillahi innallaha taala vahidun la şerika leh. وَلَا شَيْءَ مِثْلُهُ وَلَا شَيْءَ مُعْجِزُهُ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ Peki bunların anlamını vermiştik. Sonra demiştik ki e, nasıl e, marifetullah'a kişi erecek? İşte sufiler diyorlar ki marifetullah'a riyazet yoluyla insan ulaşabilir. Peki e, ilham yoluyla olabilir bu. Kelam alimleri ne diyorlar? Onlar da diyorlar ki biz Kainata bakarız, tekvini ayetlere bakarız Onlardan hareketle marifetullah'a ulaşırız diyorlar Bununla alakalı şimdi burada 26. sayfada İbrahim Aleyhisselam'ın o mantıki örgüsünü bize anlatıyor Onunla Allah'ın varlığına gidiyor. İmam Gazali'nin El-Kıstasul Mustakim diye bir risalesi var. Resali içerisinde. Orada anlattığına baktığınız zaman mantıktaki o önerme sistemini Aristo'dan çok önce aslında Hz. İbrahim Aleyhisselam kuruyor. Şimdi bu ayet-i kerimeleri açın, Kur'an-ı Kerim'den bakın. En'am suresinin 76. ayet-i kerimesine gelelim efendim. Şimdi İbrahim Aleyhisselam Azer babası mıydı, amcası mıydı? İşte babaya, amcaya baba da denir. Amcasıydı diyenler de var. Böyle anlayanlar da var. O bahsi diğer. Şimdi ve iz Şimdi bu ayet-i kerimede ne anlıyoruz? İbrahim Aleyhisselam muvahid. Değil mi? Babasına ne diyor? et tetekhizu asnamaa ilahen ee, sen diyor e, efendim e, putları ilahlar mı ediniyorsun böyle dediğine göre o zaman kendisi muahid muahid olan İbrahim inni arake ve kavmuke fi zalalin mubin seni ve kavmini e, bir derin bir dalaletin içinde görüyorum ve kedalike nur ibrahema malakut essemawati vel ard ne demiştik Ziyadetul harfi tedullu <gülüyor> Elhamdülillah bak koca oluyorsunuz işte. Ziyadetul harfi tedullu ala ziyadetil ma'na Melekut diyor. Mülk demiyor. İki tane harf fazla burada değil mi? Ne? Vavlata. O zaman Ve kezalike nuri İbrahim'e melekutessemavati vel ard Yer ve göklerin melekutunu Bütün her şeyin. <gülüyor> Ayrıntısına varıncaya kadar mülkünü İbrahim aleyhisselam'a işte böyle gösterdik diyor. Neden? Velieku neminel muhkiniyn. Yani yakın derecesinde müminler kadrosuna dahil olabilmesi için bunu yaptık. Velieku neminel muhkini. Yani demek ki imana ya da yakın derecesindeki imana ulaşmak için kainattaki bu melekutu görmek Allah'ın mülkünü yer ve gökleri görüp buradan yürümek lazım o zaman İbrahim Aleyhisselam mümin şimdi mümin bir peygamber zaten peygamber mümin olur İbrahim Aleyhisselam o müşrik kavmin içine gidiyor onlardan gözüküyor sorular soruyor sonra diyor ki işte bunlara İman edilmez. Yani nasıl Allah'a imana gidilir e, yöntemi veriyor bize İbrahim Aleyhisselam. Allah'a inanmayan bir kavme Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini okusanız kabul eder mi? Allah'a inanmıyor ki onun ayetlerinin kabul etsin. O halde önce kevni ayetlerden ona imanı anlatacaksınız. İbrahim Aleyhisselam. felemma buldunuz ayet-i kerime. 76 Felma canne aleyhi leylu raa kavkaba qala haza rabbi Ne oldu? Felma canne aleyhi leylu gece onu örttüğünde bir yorgan gibi karanlık İbrahim Aleyhisselam'ı kuşattığında raa kavkaba yıldızı gördü. Qala haza rabbi. Onlar yıldıza tapıyorlardı o millet. Onların lisanıyla konuşuyor. Onların lisanıyla qala haza rabbi. Yani haza rabbi Fî size göre benim de Rabbim budur değil mi yalan konuşmuyor Ne diyor yani sizin Rabbiniz bu zannediyorsunuz ki herkesin Rabbi de bu İbrahim'in Rabbi de bu yani kâle hâzâ orada ne takdiri var fî sizin fasit olan o düşüncenize göre budur Peki e kâle hâzâ rabbî felemme ne zaman ki o Gâbe kayboldu yıldız oradan. Felim mağfela yani. Kâle la ahipül afilin yani ben böyle bir şeyi sevmiyorum diyor. Çünkü Rab olan kaybolmaz diyor. Rab olan yok olmaz. Ben böyle bir şeyi Rab edinmem, sevmiyorum demek. Böyle benim Rabbim olmaz ya. Ben dara düştüğüm zaman elimi açıp ona yal o her yerde olmayacaksa ve olamıyorsa ve Allah u'ala kelli şeyin olamıyorsa ben buna ibadet etmem diyor yani ne demek istiyor hani mantıkta e, ki o sistemi kullanıyor mukaddime-i subra mukaddime-i sonra oradan neticeye gidiyorsunuz şöyle yapabiliriz şimdi ne yapıyoruz bu ayet kelimeye bakın şimdi diyoruz ki innel kamera afilun yazın innel kamara afilun ee, efendim ay batar ay yok olur peki vel ilahu ikinci e, efendim mukaddime mukaddime-i sura mukaddime-i kübra ne diyoruz şimdi ikinci basamakta vel ilahu leysebi afilin innel kamara afilun kamer battı vel ilahu leyse bi afilin e ilah batmaz ilah yok olmaz ilahsa her yerde olur elini kaldırdığı zaman ona iltica eder emmen yücibul muzdarre izâ da'a peki şimdi neticeyi getiriyor nedir netice fel kameru leyse bi ilahin o zaman kamer Allah olamaz ilah olamaz kamer batıyor İlah batmaz. O halde kamer battığına göre ne olmaz? İlah olmaz. Peki Aristo'dan çok önce Hz. İbrahim bu mantıklı sistemi inşa etmiyormuş mu de. şimdi? Öyle değil mi? فَلَمَّا جَنَّا عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَعَاكَوْكَبَا كَالَ هَذَا رَبِّ Size göre ilah nedir? Budur. Değil mi? İlah budur. Ama bu ilah olamaz. Neden? felemma اَفَلَ قَالَ la اُحِبُّ لَا vattı yok oldu İlahsa yok olmaması lazım e hep mevcut olması lazım İşte falan mağaı Alkamara bazı kan buna böyle gidiyor sonra falan mağaı aşams güneşe aynı sistem uyguluyor e 79 ayet kelime ne diyor inni vajahhtu vacihiye illediği فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَن۪يْفَ وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Yani bütün varlığımla yer ve gökleri yaratan Allah Azze ve Celle'ye yöneldim. Yani bu delillerden sonra yakın bir imana ulaşılabileceğini de bize anlatıyor. Yani kainattaki bu sistemi anlatmadan insanlara yakın iman derecesini onların ruhlarına aşılayamazsınız, göstereceksiniz. Şimdi burada... Veriyordu herhalde efendim e, şimdi başka ayet kelimeler de var tabi onların hepsine girmeyelim mesela İbrahim aleyhisselamı yine bu mantık sistemi ile alakalı ne var şu varabi diyor o paragrafta Rabbi elledi Yuhay ve Yumit Bakara suresinin 258. ayetine gelin Bakara suresi 250 8 ayet kelimesi Allahu veli yüllediğine amemi diye başlayan sayfanın ikinci ayet kelimesi 40 üçüncü sayfa buldunuz. Şimdi Alelemtara ilerlediği Hace İbrahim fi Rabbi en Allahhullk kiminle İbrahim Aleyhisselam tartışıyor nemrutla Şimdi İkale İbrahimu Rabbi yellediği yohhi <gülüyor> ve Yumi İbrahim Aleyhisselam diyor ki, benim Rabbim öldürür, diriltir. Ama karşıda e, böyle akli melekelerini kaybetmiş bir ham yobaz var. Ham yobaz. Ham yobaz kim? Acaba diyemeyen adam. Acaba ben yanlış, acaba ben hata yapıyorum diyemeyen adam. İz kâle İbrahimu Rabbi yellezi yuhyi ve yumit. Benim Rabbim öldürüyor, diriltiyor. O da diyor ki kâle ene uhyi ve umit. ben de yaparım. Allah nasıl diriltiyor? Yoktan. Değil mi? Bir damla sudan insana hayat veriyor. Mimma immehin. Bu da diyor ki ben de diriltirim çağırın diyor bana hapishanede iki kişi. Öldürüyor birisini. Öteki de bununla saklayın diyor. Ayakta kalsın, hayatta kalsın. O zannediyor ki öldürmek, diriltmek böyle bir şey. Ya böyle olur mu? İbrahim Aleyhisselam bakıyor ki bununla munazara olmaz Akli melekeleri bunun iflas etmiş. Mantıki bir örgü dahilinde bununla konuşamazsınız. Hemen daha onu ilzam edecek başka bir konuya geçiyor. Daha. Efendim hani ayet okumuyor bak. Sana da diyor ki bir kafir bir zındıkla karşılaştığın zaman ey serseri akıl gel ve Kur'an'ın karşısında bir diz çök diyeceksin. Akli bütün delilleri getireceksin. Onu teslim aldıktan sonra o zaman Kur'an'ı hakim ayetlerini okuyacaksın. Yani İbrahim Aleyhisselam gidip de aya, güneşe, yıldıza tapan topluma önce ayetleri okumuyor. Önce acaba demeye davet ediyor. Bak yıldız diyor ilah olamaz, ay olamaz, güneş olamaz. Çünkü bunlar da mahluk, bunlar yok oluyorlar. Yok olan her şeyi var eden bir şey olmalı. O her şeyi var eden de Allah'tır. O var eden muhtes olmamalı hadis olmamalı sonradan vücuda gelmemeli her şeyi o ihtas etmeli ki teselsül orada olmasın şimdi başka bir meseleye geçiyor ne diyor kâle İbrahimu fe innallâhe ye'ti bis şemsi minel mashriq fe biha min minel maghrib benim Rabbim her gece her sabah güneşi doğudan getiriyor eğer sen de ilahsan bu defa sen de onu batıdan getir bakalım diyor. Febuhi تَلَّذ۪ي kefer, Kafirin sistemi çöktü. He? Şaşırdı, afalladı, gitti. Artık cevap verecek hali mecali kalmadı. Yani baktınız ki mantıki örgü burada işlemiyor. Tek hamleyle onu nakavut ediyorsunuz. Rengin dışına alın diyorsunuz. Bu adamla konuşulmaz. Vallahu لَا يَهْدِ الْقَوْمَ zalimin. Peki İbrahim Aleyhisselam Kur'an-ı müşrik bir topluma marifetullah nasıl anlatılacağı. Tekvini ayetleri göstereceksiniz, oradan tenzili ayetlere gidecekler. Şimdi bir sayfa çeviriyorsunuz. tabi burada ayet-i kerimeler var. Onlara siz bakın. 29. sayfada "Vuriye enne eba hanife ve ruye enne eba hanife rahimehullah" Kene سيفا قاطعا على işte dehrilere karşı Allah'ın keskin bir kılıcıydı 120'ye kadar Hammad'ın yerinde Ebu Hanife rahmetullahi aleyh fıkıh kürsüsüne oturana kadar Basra'ya gider münazara meclislerinde tarumar ederdi dehrileri dehriler kimdir ve qalu ma hiye illa hayatuna dunya namutu wa nahya ve ma yuhlikuna illa dahr fakat aşağıda dipnotta vermiş Câsiye suresinin 24. ayeti ve qalu ma hiye illa hayatuna dunya namutu wa nahya ve ma yuhlikuna illa dahr bizi zaman öldürüyor diyor bizim için sadece ne var Dünya hayatı var diyor. Yaşarız ölürüz bu dünyada. Yok diyorlar Allah. Kabul etmiyorlar. Dehri ateist bunlar. Şimdi bunlar Ebu Hanife'ye geliyorlar. Onunla münazara edecekler. Zaten her yerde onu arıyorlar. Öldürecekler. Çünkü e, onun karşısında duramıyorlar. Bu batiniler var. Batiniler. i̇mam Razi'nin onlara beş tane reddiyesi var. fahreddin Razi'nin. mefatihu l sahibi münazara meclisinde batinileri tarumar ediyor. Bir gün mektebesinde, kütüphanesinde mutala ederken batini sarık cübbe giyiyor. içine hanceri koyuyor. İmam Razi'nin yanına geliyor. Yanına kadar yaklaşıyor. Biliyorsunuz birçok alimi bunlar şehit etmişlerdi. Nizamül mülkü, Fahru'l mülkü. Bu batiniler şehit ettiler. Yani batiniler bu Nusayriler, Esed bunun adamları bunlar. Şuan'ın en sapık kolu geliyorlar İmam Razi'nin yanına diyorlar ki hani dün bizi münazara meclisinde perişan ettin delil delil diyordun meydan okuyordun bizden delil istiyordun soktun bizi masanın altına şimdi işte delilimiz diyor hançeri çıkarıyorlar eğer bir daha üzerimize gelirsen delilimiz bu. Ulemayı Allah'ın inayetiyle münazara meclisinde ne dehrisi, ne batinisi, ne mutezilesi hiçbirisi mağlup edemedi. Belki yer yer olanlar oldu ama imamı geldi ehl-i sünnetin aldı vurdu kırdı götürdüler. Şimdi yani biz maturid eşari deyince bazı kardeşlerimiz diyorlar ki hocam biz Muhammedi Müslüman değil miyiz? Yani niye bu maturid-i eşari? Tabii ki Müslümanız. وَسَمَّاكُمُ <gülüyor> الْمُسْلِم۪ينَ Allah Teala bize Müslüman adını verdi. Ama Cebriye diyor ki ben Müslümanım. Kadiriye ben Müslümanım. Şia ben Müslümanım. Ulema Allah'ın İslamına iki tane, Cenab-ı Hakk'ın indirdiği dine iki tane kayıt düştü. O kaydı da nereden aldılar? Efendimiz Aleyhisselam'ı hadislerinden aldılar. Neydi o? Es-Sünne vel-Cema'a Hangi İslam? Sünnet ve cemaat. Sünnet bidatın karşılığı demiştik e, cemaat de tefrikanın karşılığı yani sahabenin kabul ettiği İslam şimdi İmam Maturidi buna davet ediyor Eşari buna davet ediyor Maturidilik ayrı bir din adı değil Eşarilik ayrı bir din adı değil şimdi siz Maturidi Eşari akidesini çıkarın ne olacak? televizyon sahibinin ayrı bir akidesi var öyle değil mi? peki öteki Ayrı bir akidesi var. Ben isimlerini vermeyeyim. Öteki kaderi reddediyor. ki başka bir şeyi reddediyor. Ne oldu? Bir sürü adam çıktı piyasaya. Peki hangisi İslam? Yine başa döneceksiniz. Yine Cebriye'ye, yine Kadriye'ye, yine Mu'tezile'ye bunların zamanına döneceksiniz. O halde bu ümmetin bir daha bölünmeye tahammülü yok. Kur'an-ı Hakim sünnete göre akide nasıl olacak? İki imam bunu tayin etti. İmam Eş'ari, İmam Maturidi. Yani biz Maturidi değiliz. Diyoruz ki bunlar Kur'an-ı Hakime, Sünnet-i Seniye'ye göre akide nasıl olmalı? Onun esaslarını çıkardılar. Ulema da bu ümmet de bunun üzerinde icma etti. Bu İslam hangi İslam? Evet sadece İslam, yalnız İslam ama ona diğerlerinden, sapıklardan ayrısın diye... Hangi sapıklıklar İslam'a dahil değildi? Bir kardeşimiz bunu anlasın diye ne diyoruz ona? Diyoruz ki, Ehlusunna el-cema'a. Bu ümmeti bölmek midir? Parçalamak mıdır? Kaldırdığınız zaman, yani bu sütunlar, bu koruyucu duvarlar yoksa, bu ümmeti, bu belalar gelir istila eder. Selefilik diyorlar. Kaç çeşit var selefili? Ona kadar sayabilirsin. Belki 100'e çıkarırsın bunu. Niye? Çünkü sabitesi yok. İmamı yok. E, nerede duracakları belli değil. Orada birisi hüküm veriyor. Kafir oldu, öldürdüğü. O onu öldürüyor, o onu öldürüyor. Böyle bir İslam olur mu ya? Ehli Sünne ve'l cema demek sadece İslam demektir. Ehli Sünnet bir mezhebin karşılığı değildir. Şianın, anın Mutezile'nin, Cebriye'nin karşılığı değil. Ehli Sünnet İslam'ın kendisidir. İslam'ın yekün ifadesidir. Böyle anlamak lazım. Efendim Ama maalesef bazı itimat ettiğimiz kardeşlerimizden de bununla alakalı garip ifadeler duyunca efendim eğer sizin kelamda, akidede, fıkıhta, tefsirde her ilimde icazetiniz yoksa bir hocanın rahlesinde bunlar okumadıysanız e, belli şeyler okumuş olabilirsiniz ama bir noktaya gelirsiniz orada yıkıp dağıtabilir. Allah muhafaza buyursun. Onun için silsileye dahil olmalı. Silsilene ilim silsilesi. Oraya nasıl dahil olacaksınız? Bu kitapları okuyarak. İcazet alarak inşallah. Rabbim hepinize bu yolda yürümeyi, yürümeyi hepimize nasip eylesin. İşte o dehri geliyor. Buldunuz sayfanın başında. Ebu Hanife diyor ki ya beni öldürmeye mi geldiniz münazara etmeye mi munazara etmeye geldik diyorlar. Peki diyor Ebu Hanife rahmetullahi aleyh fırtınalı bir denizde bir gemi var. Her tarafta deniz kalkmış ya da nehir kalkmış üzerine yürüyor. Bu gemi geliyor karaya efendim yükünü boşaltıyor. E bu gemi kaptanı olmadan mella yani denizciler olmadan bu halde geliyor. Bunu kabul eder misiniz diyor? Etmeyiz diyorlar. Olur mu yani fırtınalı bir havada denizde ya da nehirde kaptanı olmadan gemi o tehlikeleri aşıp da karaya gider, yüklerini boşaltabilir mi? Yapabilir mi? Ya bir nehirde geminin kaptansız gitmesine inanmıyorsunuz da kainatta şu kadar varlık arasında dünyanın bir sahibi, maliki olmadan, yaratıcısı olmadan yörüngesinde dönmesine nasıl inanıyorsunuz diyor. Ebu Hanife, rahmetullahi aleyh. Hemen aşağıda, وَسَأَلَ بَعْضُ الْحُكَمَاهِ اَشْشَافِعِيَّ Hekim, hükema, filozof. Yani onlardan birisi İmam Şafii'ye, rahmetullahi aleyh'e soruyor. İmam Şafii de, kevni delillerden, ayetlerden, Allah'ın varlığını anlatıyor. Ne, neyi örnek veriyor burada? Dutun yaprağını veriyor. Dut yaprağı, dut yaprağı. Dut yaprağının kokusu aynı değil mi? Tadı, kokusu aynı efendim. Şimdi bu yaprağı kim alıyor? İpek böceği alıyor, yiyor onu. Ne çıkıyor? İpek çıkıyor. Aynı yaprağı arı yiyor. Ne çıkıyor ondan? Bal çıkıyor. Ceylan yiyor. Ne oluyor? misk oluyor. Koyun yiyor. Ne oluyor? Dışkı oluyor. Yani bir yaprak diyor İmam Şafii Rahmetullahi Aleyh. İpek böceği aldı, ipek oldu bu paragrafta onu anlatıyor. Peki koyun yedi ne oldu? Dışkı oldu. Veya süte dönüştü. Arı yedi, bal oldu. Ceylan yedi, miske dönüştü. Peki bir yaprağı Farklı hayvanların içinde bu şekilde farklı suretlere döndüren kimdir diyor İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh? He? Bu büyük ve muazzam bir kudret değil midir? Var mı böyle bir fabrika? Yani sütü bir makineye veriyorsunuz efendim, insanı bir yani o ağacı bir makineye veriyorsunuz şimdi. Ağacı aldınız, bir makineye verdiniz, oradan kereste çıkıyor başka bir makineye verdiniz eziliyor altın çıkıyor başka bir makineye verdiniz oradan gümüş çıkıyor demir çıkıyor var mı dünyada yapabilen böyle bir makine var mı yok peki bu makinaları bu hayvanları bu şekilde yaratan kim diyor hep aynı şeyi alıyorlar dut yaprağını alıyorlar ama hep farklı şekil ve surette çıkarıyor yani marifetullah dedik ya başta metinde ne dedik Efendim inna Allahu teala vahidun la şerike lehu ve la şey'e misluhu ve la şey'e mu'cizuhu ve la ilaha gayru Peki o Allah'a insanları imana nasıl davet edeceksiniz? Önce Hazreti İbrahim'den sonra müstehit imamlardan misaller getirdi. 30. sayfa var. Vesuil a'rabiun ani'd delil fekal Buldunuz Şimdi burada tamamını almamış ama onun e, ikmali farklı şekillerde var. Siz buradan takip edin ama efendim şimdi e, bu Esmai diye büyük bir nahi kelam alimi var. Ona nispet ediliyor. Bu bir gün çölde giderken bir Arabi Bedevi'yi görüyor. Bedevi'ye diyor ki ''Bime tarifu rabbek'' sen Rabbini nasıl buldun diyor. Nasıl marifetullah'a erdin? Yani e, kelamdan böyle delilleri saysanız caminin kürsüsünde millet anlamaz. Ona dut yaprağını anlatacaksın. i̇mam Şafi'nin yaptığı gibi. Ebu Hanife'nin yaptığı gibi. İmamı, e, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı gibi. Yani oradan bir gireceksin sonra Kur'an'ı Hakim'e getireceksin onu. esma de Bedevi'ye soruyor. Bu adam kitap görmemiş eline kalem almamış. Bime ta'rifü rabbek. Nasıl diyor Rabbine ulaştın? Diyor ki bedevi El ba'ratu تدل على al -ba البعير ve eserul akdam يدل على المسير al ve sema'un zat abrajin ve ardun zat fijajin ve biharun تدل على اللطيف الخبير diyor ki el تدل burada bir kısmını almış yazın onları buradakileri el bara al على البعير ben diyor çölde yaşıyorum bedeviyim el bara ne demek dışkı neye delalet eder çölde çölün üzerinde dışkı gördüysem diyorum ki buradan bir deve geçti a bu dışkı buradan bir devenin geçtiğine işaret ediyor peki ve esarul akdami يدل على المسير Ayak izleri görüyorsam kumun üzerinde o ayak izleri de neye delalet eder? Ve esarul aqdami yedullu alel mesir. <gülüyor> yani buradan geçildiğine, birisinin geçtiğine işaret eder. Ayak izi varsa o buradan birisinin geçtiğine, geçilmiş olduğuna işaret eder. Bir adam geldi veya bir insan. Peki fe semaun zatu abrajin burçlarıyla semaya bakıyorum şimdi. Hani yerdeki izler buradan birisinin geçtiğini işaret ediyordu. Dışkı hayvana işaret ediyor. Hayvanı görmüyorum ama dışkı varsa diyorum ki mutlaka buradan bir hayvan deve geçmişti. Şimdi semaya bakıyorum. Orada burçlar var. Ve semaun zatu abracin ve ardun zatu fijajin. Yarıklarıyla, yollarıyla Efendim nehirleriyle yeryüzüne bakıyorum. Ve biharun zatu emwajin. Dalgalarıyla deniz, değil mi? Denizler. O efela tedullu alel latifil habir. Latif olan, habir olan Allah'ın varlığına bunları işaret etmez mi? Yani ayak izi oradan bir insanın geçtiğine, dışkı bir hayvanın geçtiğine işaret eder de burçlarıyla sema Yollarıyla, nehirleriyle, yeryüzü, dalgalarıyla, denizle nasıl olur da onu var eden Allah Azze ve işaret etmesin diyor. Peki efendim imkan delili, hudus delili, gaye delili, ibda delili diye kelamda Allah Teala'nın varlığını, isvat, yolları, menheşleri var. Onlara muazzah ilmi kelam var Ömer Nasuh Bilmen'in yazın nefis bir kitaptır. Osmanlıca onu yazmıştır. Latin harfleriyle de onu bastılar. Orada bunları mutala edersiniz. Arapça bilen daha ileri derecede olanlar. Efendim, muvazzah ilmi kelam. Muvazzah ilmi kelam. Ömer Nasuhi bilmen rahmetullahi aleyhin. Tabii bu allah Teala'nın varlığına ispatla alakalı Risale-i Nur'da da çok nefis benzetmeler var. Yani kevni delillerle allah Teala'nın varlığını ispat noktasında. Peki efendim şimdi devam ediyoruz. Sayfa 34'e geldik. Efendim allah Teala'nın kadîm oluşunu anlatacak burada. <gülüyor> yani allah Teala'nın sıfatlarını beyan edecek. Kadîmun bila iptidâin. allah Teala Kadimdir Bila iptidâin. Kadim demek bunun müradifi nedir? Ezelîdir yani değil mi? allah Teala Kadimdir ezelîdir. Bunu anlıyoruz. Hadis suresinde aşağıda ayet-i kerimeyi de vermiş... Allah Azze ve Celle evveldir. Nasıl evveldir? Allah Teala'nın evvel oluşu insanın evvel oluşuna benzemez. İnsan kendinden sonrakine göre evveldir. Yani siz kardeşinize göre evvelsiniz Ama Allah mekandan ve zamandan münezzeh olduğu halde evveldir. Yani onun öncesi yok. E sonrası da yok sonrasındakilere göre Allah evvel değildir bak sonrasına göre evvel değildir Allah zaman ve mekandan münezzeh zatıyla bizzat evveldir zatıyla bizzat evveldir ezelidir kadimdir öncesi yoktur huve'l-evvelu <gülüyor> yani kadîmun bila iptidâin niye böyle diyoruz? çünkü لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ läftaqara ila muhdisin şartı çünkü لو كان حادثاً laftaqara ila muhdisin er Allah Teala efendim hadis olsa kadim olmasa ezeliği olmasa hadis olur yani sonradan yaratılmış olur sonradan yaratılmış olursa o zaman ne olur onu yaratan haşa birisi olması lazım muhdis olması gerekir Peki bu zincirleme gider. Peki bu sonu var mı yok? Teselsülün imkansızlığına giriyor bu sistem. O halde durduruyoruz. Nerede? Halik olan Allah'ta. Peki neden durduruyoruz? E kainata bak kardeşim. Yaratılmış bir dünya var. Eğer Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul etmiyorsan o zaman yaratılan bu dünyayı ispat et. Yani bir ateistle Müslüman tartışmaya girdiği zaman nazaraya ona şöyle demeli. Ya ben kardeşim allah Teala'nın varlığına dair delil getirmiyorum. Sen olmadığına dair delil getir. Şu ot kendiliğinden nasıl bitiyor? Neden buğday? Onun içinde bir gen mühendisi var. Afrika'da da buğdayı Afrika toprağına bıraktığın zaman buğday oluyor. Asya toprağında da buğday oluyor. Milyonlarca yıldır buğday arpa olmuyor, mısır olmuyor da içinde ne var ki onu hep farklı topraklardan buğday olarak bitiren nedir? Hangi kuvvettir? Onu anlat bakalım. He? Ferit Kam hoca vardı merhum. Darufun'un felsefe hocasıydı. Ee, Osmanlı alimiydi. Darufun'un da hocalık yaptığı Cumhuriyet döneminde. Bir filozof arkadaşım vardı diyor. Ee, onun yanına gittim. Almanya. Ateist inanmıyor. Mükemmel Onunla daktilosu var, kedisi var, onunla meşgul oluyor. İnanmıyor, her şey tesadüf diyor alemde, her şey tesadüf. Dedim ki ona, efendim şu kediyi alsan, ona yazmayı öğretsen veya maymun alsan, belki kedi yazmayı öğrenemez, maymun öğrenebilir eğitimle, yazmayı derken tuşlara basmayı öğretsen, şu klavyenin başına otursa veya daktilonun başına otursa, bu maymun ömür boyu bu tuşlara dokunsa, benim istediğim bir cümleyi tesadüfen yazabilir mi? 29 tane harfin içinden tesadüfen bir cümle olur mu? Olmaz. Peki şöyle yapsak, 29 tane alfabeyi alsak harfleri, onları kessek, bir poşetin içine koysak ve bu maymun onları sallasa sallasa sallasa tesadüfen Ali gel diye bir cümle o torbanın içinde yazılır, vücuda gelir mi, kendiliğinden oluşur mu? Oluşmaz. Bütün malzemesi ortada, harfler orada, hepsini koyduk. He? Daktilo orada, maymun da burada yazıyor. Tesadüfen daktilo var, maymun var, her şey var, cümle olmuyor da, tesadüfen yoktan bu alem vücuda gelir mi? Onun için bir ateist varsa, bir dehri varsa, o zaman gel kardeşim sen bana şu pencerenin tesadüfen oraya gelip takıldığını anlat kendiliğinden. Ben de sana hadi bakalım sen haklısın diyebileyim. Önce Allah'ın olmayacağını onlara anlatmalılar. Çünkü her şey Allah var diyor. Ve fi kulli <Sessizlik> şeyin lahu ayetun tedullu ala enhu vahidun. Âlemde her şey o birdir diyor, tektir diyor. Sofistler maddenin varlığını inkar ediyorlar. Kelam alimleri ne diyor onlara? Atın onu ateşe diyor. Madem yoksa, varlık yoksa, madde yoksa o zaman ateş de yoktur, yakmayacak onu. Eğer yanıyorsa, e hani yoktu diyordun ya, her şey hayaldi diyordun. Niye yanıyorsun kardeşim? Şimdi bu ateiste dehriye, e bu kadar delil gözünün önünde Allah vardır diyor. O zaman sen Allah yoktur diyorsan... Bu delillerin olmadığını, bu delillerin nasıl olduğunu, ağacın nasıl olduğunu, dünyanın nasıl olduğunu bana izah edeceksin. Ama bu izah şöyle olacak, yeni şeylerin de olabileceği şeklinde olacak. Yani o dağı bir takım yalanlarla izah ediyorsa, şurada da kendiliğinden bir dağın olacağını ispat et bakalım. Ha burada bir dağ olsun, ispat edin. Gelin burada bir dağ inşa edin bakalım küfür bu kadar basittir İbrahim aleyhisselam gibi Nemurda yaptığı gibi iki hamlede nakavut ediyoruz. o kadar basittir ters yerden başlamayın serseri akıl Allah'ın izniyle peki kelam akide bize bu mücadele menheci, menhecini de veriyor kadimun kadim ama bila iptidai iptidası yok başı yok öncesi yok yani bunun müradifi ne? ezelidir Allah Azze ve Celle peki sonra daimun bila intihain yani sonsuzdur nihayeti olmadığı şekilde nihayeti olmadığı şekilde Allah Azze ve Celle ebedidir ezeli ebedidir yani bu iki kelime neyin tefsiri aslında şu ayet. hangi ayet vel evvelu vel akhiru yani vel ahir nasıl ne demek vel ahir ne anlıyorsunuz ahirden. Ellezî yebqâ ba'de ki kulli şey'in. Her şeyi helak olduktan sonra sonsuza kadar baki kalandır, değil mi? Ahir demek yani neyin sonudur? Her şey helak olacak alemde. Kullu men alayha fâ her şey yok, ahir bu. Yoksa yani sonu olan bir ahir değil. Ha? Her şey yok olduktan sonra sonsuza kadar da kalacak. Vel evvelu ama evvel zaman ve mekan itibariyle evvel demek değil. Tamam. Her şeyin evveli ama zatı itibariyle evveli, ahir. Her şey yok olduktan sonra sonsuza kadar kalacak peki la yefna ve la yebidu la yefna yok olmuyor ha he? helak olmuyor ve la yebidu bade yebidu ne demek bade yebidu aynı anlamda yani e, fa, e, yok olmuyor e, mevcudiyeti ortadan kalkmıyor ha mevcudiyeti ortadan kalkmıyor vücudu nihayete ermiyor bade yebidu Heleke anlamı var. İnkiraz anlamı var. Efendim, La yefna ve la yebidu yok olmuyor, helak olmuyor, ortadan kalkmıyor. E, ezeli ve ebedidir. Allah Azze ve Celle e, ezeli ve ebedidir sıfatları itibariyle, zatı itibariyle diyoruz. Peki, ee, sonra Cenab-ı Hakk'ın iradesinden bahsediyor. Wala yekunu illa ma yuridu ha. Oma teşaaun illa en yasha Allah. Allah dilemeden siz dileyemezsiniz. Değil mi? Yef'alu ma dilediğini yapar. Ebu Bekir Efendimiz son anlarını yaşarken yanına geliyor birisi diyor ki: "Efendim doktor çağıralım." diyor. Doktor Ebu Bekir radıyallahu an doktor beni gördü diyor. Peki ne dedi? Dedi ki ef'alu ma urid. Dilediğimi yaparım dedi. Yani Allah azze ve le gidiyorum. Rabbim hükmünü verdi diyor. O gördü beni. Dedi ki ef'alu ma urid. Hani ana urid, ente turid. Vallahu yafalu ma yurid. Sen bir şey istiyorsun. Ben bir şey istiyorum ama Rabbim ne istiyorsa o o oluyor değil mi? Vallahu yef'alu ma yurid. Ashademe ayet kelime aldı. Ne buyuruyor? Yef'alu ma yesha. Dilediğini yapar. Bütün dünya karşıda olsa engel olamazlar. Engel olamazlar. He inna ma kavluna li şey'in iza aradnahu an naqula kun fe O kadar. Olmasını murad ettiği zaman ol diyor oluyor işte o kadar. Kun fe Peki şimdi wala yekunu illa ma yuridu. Alemde olan her şey onun istediğidir. Sadece onun istedikleri olur. Wala yekunu illa ma yuridu. Ha? Wala yekunu illa ma yuridu. Neden? Çünkü yaratılan her şey, mevcut olan her şey onun emriyle olmuştur. Onun emriyle vücuda gelmiştir diyoruz. Peki. Şimdi burada da Allah azze ve celle'nin eee mukalafetu taala lil havadis. Sonradan olanlara, yaratılanlara, mahlukata Allah azze ve celle benzemez. Mahlukata benzemez, değil mi? Mahlukata Cenab-ı Hak benzemez kardeşim. Peki ne diyor onunla alakalı? لَا تَبْلُغُهُ الْأَوْهَامُ وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَفْهَامُ Vehimler onu anlayamaz. Fehimler de onu idrak edemez. Yani diyor ya üstad, Anlamak yok çocuğum. Anlar gibi olmak var. Akıl için son tavır saçlarını yolmak var. Felsefe düşünceyle yola çıkar. Sonra imana gider. Aklı, alemi, varlığı, ruhu anlarken felsefenin en derin bahislerini mutala ederken, düşünceyle yola çıkar. Onun için hedefe ulaşamaz. Sokrat yok olur, Aristo yok olur, Aflatun yok olur. Ama Müslüman önce imanla yola çıkar, sonra düşünceye gider. İmam Gazali'nin yaptığı gibi. Çünkü mücerred akılla Allah Azze ve Celle idrak edilemez. Hatta hiç idrak edilemediğinden dolayı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allah'ın zatı üzerinde düşünmeyin. La tefekkereu <gülüyor> fi zatillah. Tefekküru fi alaailillah. Allah'ın nimetleri üzerinden Allah'ı marifetullah'a edin. Yoksa mücerret olarak Allah'ı düşünmeyin. İdrakinize sığmaz, anlayamazsınız. Nasıl olacak? Sıfatlarından hareketle anlayın onu. La tebluguhul auhamu. Auham vehim. Yani cüz'iyatı anlama idrakidir, cüz'iyatı anlama. Efendim bu vehim şudur, e, insanın havası hamse dediğimiz beş duyu organı e, dışındaki bir anlamadır. Ama cüz'iyatı anlama, mesela şecaatini anlıyorsunuz, zeydin şecaatini anlamaya vehim diyoruz işte. Bunu anlama gücü, e, bunu beş duyu organı dışındaki bir anlama e, hamlesidir ve Ameliyesidir bu. Eğer bu külliyatı anlama şeklinde olursa yani şecaat kavramını bütün insanlardaki şecaat kavramını alırsak o zaman bu fehim olur e, diyoruz. Peki la tabulugul ohamu ve la tudrikul afhamu peki ve yushbihul anamu ee, enam yani mahlukat da Allah azze ve celle'ye benzemez. Enam ne demek? Vahhu kullu zi ruhin. Aya sahibi, ruh sahibi her şey hiçbir şey Allah azze ve celle'ye benzemez kardeşim. Ee, onu fehimle vehimle insanoğlu tam olarak da idrak edemez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu idrakimize, dünyamıza ne kadar taşıdıysa, Kur'an-ı Hakim sıfatlarını bize ne kadar anlattıysa, o kadarla iktifa ediyoruz. Selef alimleri, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarıyla alakalı ne yapıyorlardı? Teffiz ilallah, Allah'a havale ediyorlardı. Peki, sonra mutakhirun ne dedi? يَذُ اللّٰهِ فَوْقَ Onun manasına baktılar, dediler ki, elde güç kuvvet anlamı var işte adam eliyle saati kaldırıyor eliyle yazıyor o zaman el kuvvete güce e, delalet eder el belde fiyedil melik dediğiniz zaman falan belde hükümdarın elinde ne anlıyorduk? elinde değil değil mi? Türkiye falanın elinde dediğin zaman e, avucunda taşımıyor ne demek? Onun idaresinde, onun idaresinde, onun gücünde, kuvvetinde, tasarrufunda. O zaman bu tür müteşabihatı nasıl anlıyorduk? يَدُ اللّٰهِ فَوْقَيْد۪يهِمْ <gülüyor> Allah'ın gücü, kuvveti, tasarrufu Müslümanların üzerindedir diyoruz. Ama bu vahhabi kardeşlerimiz çıkınca ayrı bir damar açtılar. Selefilerin yaptığını yapmadılar. Ali İmran suresinde okuduğum o ayet kelimeyi kerimeyi onu unutmayın. Orada Rabbim ne diyordu? Girmeyin, dalmayın müteşabihata. Girmeyin bunlara. Kim girer? E, kalbinde arıza problem olanlar hep bunlar sıfatlar üzerinde konuşurlar. Onların derdi, davası, tasası Allah'ın sıfatlarıdır. E, Cenab-ı Hak da onlara girmeyin. Hunna ummul kitabi ve uharu müteşabihat. Feme ellezina fi kulubihim zaygun fe ma tashabaha wa iftiga'a ta'bilihi wa ma ya'lamu okurken bundan sonra ayet-i kerimeleri nasıl okuyacaksınız bu dersleri okuturken öyle biraz okuyup karşıdan ses bekleyeceksiniz. E, bu ayet-i kerime de ezberlenip ezberlenmediğini bu şekilde de öğrenmiş olacaksınız. Bir ayeti ezberle dediğiniz zaman halka küçükse, büyük halkada olmaz da inşallah küçük halkalarınız olduğu zaman ibareyi okuyorsunuz, karşıdaki kardeşinize sözü ona hamlediyorsunuz. Bakalım okudu mu okumadı mı, ezberledi mi ezberlemedi mi onu da öşmüş oluyorsun. Peki burada kalalım. Estağfirullah ve tub ileyh ve elhamdülillahi rabbil alamin.